tebniyate kırmızı gördüğünüz her yerde gayipten sesler. Türkiye güncel sanatında ses işleri. Hazırlayan ve sunan Merve Ünsal. Merhaba, Gayipten Sesler'in 9. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Bu programı Türkiye'de güncel sanat alanında üretilen ses işlerini duyulur kılmayı amaçlayan geçici bir platform olarak hayal ettik ve her programda bir sanatçıyı konuk ediyoruz. Bugünkü konuğum da Didem Erbaş. Didem hoş geldin. Hoş bulduk Merve. Bugün sevgili arkadaşım Didem'in 2021'de İstanbul'da Sabancı Müzesi'nde göstermiş olduğu İnsana Evinden Uzak adlı işiyle başlayarak pratiğine nasıl e, sesin girdiği hakkında, sesin nasıl sızdığı üzerine konuşacağız. Ama ilk önce Didem'den pratiğinden kısaca bahsetmesini rica edeceğim. Teşekkürler Merve. Ben Mimar Sinan Üniversitesi resim bölümünden mezun oldum. Sonrasında Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımında yüksek lisansı tamamladım. Burada tabii ki resim sonrası daha deneysel bir atölyeyle karşılaştım ve her şeyi deneyimleme imkanım oldu. Ve birçok malzeme ile çalışmayı da iş pratiğime aslında katmaya başladım yüksek lisans döneminde. Evet. Bununla beraber e, şu anda zaten e, Mimar Sinan'da tekrardan işte e, sanat yeterlik yeterlilik programı, programına devam ettim. Şu an hala e, onu sürdürüyorum. E, e, bu aralarda daha çok atölyede malzemenin kendisiyle ilgilenmeye başladım. Yani aslında kendi pratiğimde daha çok işte resim, çizim, mekanla ilişkili, instalasyon ya da video e, gibi birçok mecrada iş üretmeye çalışıyorum. E, ama bu sefer e, böyle özellikle e, 3-4 yıldır malzemenin kendisiyle ilgilenmeye başladım. Bu yüzden atölye aslında birazcık daha benim için deney alanı gibi şu anda. E, son zamanlarda daha çok kağıt e, nasıl üretilir tekrardan e, ve o kağıdı ben aslında nasıl e, daha farklı biçimleriyle işlerimde kullanabilirim gibi bir şeyden yola çıkıp başka başka malzemeleri de işin içine katarak daha çoklu hale getirmeye çalıştım. Çamur, mum, latex, silikon, plastik gibi şeyleri aslında kullanmaya çalışıyorum daha çok. Bu malzemeler de daha çok etrafta gözlemlediğim ve bunları Visual Notes olarak adlandırdım. bir seri fotoğraftan yararlanarak aslında işlerimi de oluşturuyorum. Daha çok mimari yapılarda işte e, estetik hiçbir değeri olmayan borular işte e, ya da belki bir demir parçası inşaatın önüne konmuş herhangi bir e, insan müdahalesiyle yapılmış kendiliğinden oluşan e, bir takım e, nesneler çok ilgimi çekiyor. E, dolayısıyla da aslında e, yaptığım e, son dönem işlerde genellikle e, bunlarla alakalı olmaya başladı. E, biraz daha böyle işte yeni materyalizme işte postumuna e, kavramıyla ilgileniyorum ve işlerin birçoğu da işte e, son seninde birlikte olduğumuz, e, ürettiğimiz için bir parçası da zaten nesnelerin Nasıl bir araya gelmesi? Onlar arasındaki o biçimsel örgütlenme nasıl oluyor? Ee, işte bir soyut resim gibi düşüne renkli renklerini bir araya nasıl getirebilirim? Ya da hiç yan yana gelmeyecek malzemeler yan yana geldiğinde nasıl bir şey oluşturur gibi ee, bir süreçte gidiyor aslında işler. Ee, aslında kısaca böyle anlatabilirim ve ee, şu anki sürecimi. İdam harika ipuçları verdin ve aslında bir sürü fikrin dönüvesini verdin. Belki hepsi hakkında konuşmaya vaktimiz <gülüyor> olmayacak ama özellikle bu e, atölyedeki deney, malzemeleşme, malzemelerin bir araya gelmesi ve sesin burada nasıl bir malzeme olduğu ile ilgili ben tabii ki birlikte daha çok düşünmek istiyorum ama bütün bu konulara girmeden evvel istersen e, bu Sabancı Müzesi'nde göstermiş olduğun işin bir parçası olan ses klibini yaklaşık bir, bir buçuk dakikalık onu birlikte dinleyelim. Daha sonra onun üzerine konuşmaya devam ederiz. Tamamdır. Hemen onu dinleyicilerimizle paylaşıyoruz. <Gülüyor> bu işi tekrar dinlediğimizde ben çünkü bu işi yerleştirmenin bir parçası olarak da dinledim. Sonra ses işi olarak da dinledim. Çok farklı çağrışımları oluyor. Etrafındaki malzemeler ya da sesi tek başına dinlemekle sesi işin bir yerleştirmenin parçası olarak bir kurumsal alanda dinlemek çok farklı oluyor. Belki ilk önce bu işin oluşma sürecinden bahsedebilirsin ve de bir araya getirdiğin farklı unsurlarla ilgili belki ipuçları verebilirsin ve bu sesin tabii ki nasıl bir malzemeye dönüştüğü senin için deneyse olur. Olarak. O da çok etkileyici bir süreç. Belki onunla ilgili ipuçları verebilirsin bize. Aslında e, senin de çok e, tanık olduğum bir süreç olduğu için... E, ...yine de o geçmişten biraz bahsetmem gerekiyor sanırım. Daha önce e, iki tane e, böyle işte daha çok... E, ilgilendiğim yine daha öncesinde de insanın en temel ihtiyacının yemek içmek dışında bir sığınma meselesi olduğu ve en temel ihtiyacının bunu bir e, kendini koruma alanı olarak bir ev barınak e, e, ikinci temel ihtiyacın olduğunu düşündüğüm için bir e, bir şekilde aslında bu etrafımda sürekli gördüğüm derme çatma, barakalar ilgimi çekmeye başladı sürekli. E, ve iki tane bir baraka aslında e, yapmış oldum iş olarak. Bu da birazcık daha aslında e, insana yuvasından uzak işin adı. Bu, bu iş biraz daha böyle aslında e, son dönem e, göçmenlerin, evsizlerin e, alansızlıkla alakalı, yersizlikle alakalı meselelerine dair bir, çözümlemeydi benim için dolayısıyla burada biraz daha işte o kaçış alanları, tüneller sığınak, geçici alanlar korunaksız barınaklar temel içliyaçlar gibi meselelere çok yoğunlaşarak esasında böyle bir iş çıkmış oldu dolayısıyla aslında burada e, i̇şin adı e, birazcık fikrin e, şekillenmesiyle çıktı. İnsana yuvasından uzak esasında e, İngilizcesi diye e, çevrilmiş. Daha doğrusu Türkçe'ye çok güzel çevrilmiş. Çevirmenin adını ne yazık ki hatırlamıyorum ama Mark Fisher'in Tuhaf ve Tekinsiz kitabından aslında e, Freud'un anheimlik kavramına Karşılık olarak e, ikinci bir alternatifi üretmiş. E, dolayısıyla bu benim için çok e, iyi bir e, başlıktı bir iş için. Çünkü e, insana yuvasından uzak olması demek e, zaten... Ee, insanın kendi yaşadığı coğrafyadan başka bir yere zorla sürülmesi ya da işte başka bir ülkede her şeyini yitirdiğin anda nasıl yaşayabilirsin meseleleriyle e, çok e, örtüşen bir e, kavramdı benim için bu insanın yalasından uzak anhomli. Dolayısıyla aslında işin böyle bir yerden çıktı. E, dolayısıyla aslında e, kocaman bir tüneli e, inşa ederken de o deneyimi yaşatmak gerektiğini düşünüyordum hep Hani insanların içinden geçebileceği bir tünel Ve bir şekilde e, tabii ki e, Göçmenlerin ya da e, böyle e, Kaçış alanlarından geçmek zorunda kalan insanların diyelim Ya da herhangi bir ülkeden başka bir ülkede zorla yaşamak zorunda kalıp Kendi alanını yaratmaya çalışan insanların diyelim ee, yaşadığı hissiyatı yaşamak mümkün değil tünelin içerisinden geçerken tabii ki ama e, sadece belki öyle bir bağ kurulabilir mi ya da nasıl bir hissiyat olabilir? Aslında tamamen kendi kişisel merakım ve o kendi kişisel merakımı insanların üzerinde görme e, merakıyla birleşti diyebilirim. Dolayısıyla içinde aslında e, kullanmış olduğumuz o başka başka malzemeler yani e, işte silikonun ve boru şeklinde silikonlar aslında birazcık daha insansı e, bir e, nesne olmaya başlıyor ten rengi olmasıyla beraber. Dolayısıyla da aslında e, içeride e, yürüdüğünüzde o dalga sesleri az önce dinlediğimiz o ses de aslında birazcık e, bizim kendi e, sürekli haberlerde izlediğimiz göçmenlerin denizlere savrulduğu ya da işte oralardan geçtikleri o ana dair belki bir şey kurgulayabilir miyim diye düşündüğümde bir buluntu ses aslında bu benim kullandığım seste. Fakat şöyle de bir şey oldu, sen zaten işi gördün biliyorsun, işi kurgularken yerlerde bir metal de olması gerekiyordu. O metali koyduktan sonra... Bir rampaydı sonra... yanlış hatırlamıyorsam Aha, evet. değil mi? Evet. Bu evet, işe girişinde, çıkışında daha farklı şekillerde de tecrübe Aha. edilebilmesi için bir rampa vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Rampa daha çok aslında engelli bireylerin çok daha rahat bir ve güvenli bir şekilde içeriye girebilmesi için konuldu. Ama işin de bir parçası haline geldi bu, bu rampa ve içeride devam eden yol. Dolayısıyla metal metale değmeye başladığında aslında orada çok büyük bir gıcırtı da olmaya başladı. Esasında bu dinlediğimiz ses çok da duyulmuyordu içeri girdiğinizde, durmadığınız takdirde. Yoksa daha çok aslında o gıcırtıyla ilişkileniyordu insanlar. Aa evet işte insanlar bu bu tip seslerin içerisinden korku korkuyla geçiyorlar diye yorumlar yapıyordu mesela. Aslında çok da bu e, ses işini duyan olmadı. içeride çok durup deneyimlemek istemedikleri takdirde diyebilirim. O aslında e, söylemek, üzerine konuşmak istediğim birkaç şeyi de aslında sen başlatmış oldun. Şöyle ki o alandan çok bahsettin. Tabii ki şu anda 6 Şubat depreminden sonra da bu e, mekan ve hı hı. alanla ilgili konuşurken de ve özellikle kendine alan yaratma ya da sesin alan yaratması ile ilgili tabii ki çağrışımlarımız çok farklı ama 2021 yılında bu işi tecrübe ederken benim çok e, hatırladığım bir şey aslında sanat mekanının içinde de senin orada ufacık da bir olsa geçiş yani tabii ki büyük ama küçük yani ölçekler tabii ki hı hı. müzelerde ya da insan bedeniyle ilişkilendiğinde farklı şekillerde yorumlanabilir ama oradaki bir alan yaratma ihtiyacı ve bu alan yaratma ihtiyacının da sesin ne kadar etkisiyle etkili bir araç olduğunu hatırlıyorum. Çünkü mesela ben sesi çok net tecrübe ettiğimi hatırlıyorum. Tabii Hı -hı. ki bu algıda seçicilik olabilir. Benim de üzerine çalıştığım bir konu olduğu için. Ama o gıcırtıyla ve mekanla birlikte ve tabii ki metalin de sesi yansıtmasından da dolayı aslında orada bir hani insan bedeni olarak içeri girdiğinde gerçekten tecrübeni çok dönüştüren çok basit bir unsur. Ama aynı zamanda çok etkili bir unsurdu. O onun için senin alan algını da birazcık daha belki üzerine konuşmak istiyorum. Bu Mekanda böyle bir yer kurma fikrinden kavramsız olarak bahsettin ama o malzemelerin bir araya gelmesi sırasında mesela çünkü oradaki o e, insan bedenini andıran borulardan bahsettin, silikon yapılardan Hı -hı. da bahsettin. Yani orada bunların bir araya gelmesinde senin resimle de olan ilişkin de düşünerek o kompozisyon aslında nasıl oluştu ve o sesin oradaki senin için dönüştürdüğü nesneler nedir diye de sormak istiyorum. Yani aslında bu işte bahsettiğim gibi en başta söylediğim şey bu binalardan çıkan ya da işte sürekli yer altını çağrıştıran borular fikri aslında birazcık onun şeyiydi. Çok fazla bu malzemeyle çalışmaya başladığım bir süreçti. Ama kendi haliyle kullanmayı da çok tercih etmiyorum genellikle. Burada bir silikon kalıp almayı denedik bunların da ten rengi olması sanki bir e, içeriden geçen bir insanın dokunma hissiyatı çünkü silikon çok e, garip bir malzeme hem çok yumuşak hem e, bazen tiksine de bileceğiniz bir şeye de e, dönüşebiliyor kimi zaman formuna göre e, o yüzden böyle dokunup dokunmama arası bir e, aslında bir, bir hisli bir, e, gerginlik de Yaşatabileceğini düşünüyorum ben kendi açımda. Ee, i̇nsanların yani dokunması zaten serbestti. Hani içeride hiçbir şeye dokunmamak ya da ele, yani her şey deneyimlenebilir bir haldeydi aslında içeride. Ee, Floresan ışık kullanıldı içeride. Bunun da aslında daha çok işte e, İstanbul'daki ya da işte Türkiye'nin genelinde zaten her şeyi ya da yeraltı yapılarını, tünelleri daha çok yapay ışıkla ve daha böyle fosforlu yapay ışıklarla aydınlatma meselesi var. İşte yeşil olan ağacı yeşil yapay ışıkla yeniden ışıklandırmak gibi. Dolayısıyla burada aslında oradaki her rengi boru ve silikon kalıplar biraz daha insan bedenini çağrıştıracak şekilde yerleştirmeye çalıştım. Yani bir tanesi yukarıdan sarkarken bir tanesi neredeyse ayağını çarpacağı bir noktadaydı. Ya da diğer bir, bir, bir parçası girdiğinde hemen sol tarafta eli kaymayayım diye düşmeyeyim diye tutunacağım bir şey haline de gelebilirdi bir taraftan. Bir de o dönem tabii biliyorsun Merve şeydi yani Pandemi sonrası çok daha e, yeni böyle insanların e, hareket etmeye başladığı bir süreçti. Ve dolayısıyla şey, e, branda zaten daha önce kullandığım bir malzemeydi ama e, özellikle şeffaf olması ve e, içeriye girmek e, hiçbir merak uyandırmadan hatta yani bunu özellikle bir renk olarak seçmedim ki hani o branda sadece orada aslında e, i̇çeri girdiğinde e, sadece o sese ve o işe odaklanmak amaçlı koyulmuş ve pandemi döneminde de çok zaten gördüğümüz bir şey haline gelmişti, malzeme haline de gelmişti. E, birlikte hepsinin e, bir şekilde e, belki tek tek, belki hep bir arada e, nasıl deneyimlenir diye e, aslında e, basit bir şekilde kurguladığım bir yerleştirmeydi diyebilirim. Evet. Burada, orada en, en hı, enteresan hı. şey sanırım bahsettiğin gibi içerideki o gıcırtı sesi ve e, işte ses yerleştirmesini birlikte nasıl konuşması ve ya da herkese de nasıl bir e, hissiyat bırakması gibi. E, ama orada esas yine şöyle bir şey vardı. E, yoksunun sesini mır mır mır mır diye tanımlayan bir Latife Tekin'den almaydı aslında o da. Yani işte... E, yoksul sesinin böyle bağırmayı çağırmak değil de sürekli aynı şeyi aynı şeyi talep eden bir yoksulun olduğu. Ee, bana birazcık da şey gibi geliyor işte hani göçmenler de sürekli e, bir çok kötü koşullar altında seslerini duyurmaya çalışıyorlar ama e, aslında hiç kimse duymuyor falan e, bir taraftan. Dolayısıyla o, o ses aslında birazcık onları duyurabilir mi acaba diye düşündürterek orada yer aldı diyebilirim. Bu işin gerçekten farklı katmanlarının bir de defalarca konuşmuş olmamıza rağmen hani üzerine sohbet ederken çok farklı boyutları da benim için de tekrar Açılıyor. Şu, aslında o silikonla ilgili özellikle söylediklerinden aklıma şunu da getirdi. Tabii ki müze mekanında e, sen izin veriyordun ve teşvik ediyordun e, izleyicilerin ellemesini, silikon parçaları ya da boruyla bir etkileşimde bulunmalarını. Ama tabii ki bir taraftan da o nesneden ürken bir şey de var. Yani o tekinsizlik aslında sanat izleme tecrübesinin de çok özünde olan bir şey. Yani hiçbir zaman ne kadar yakından tanıdığımız birinin de olsa ne olursa olsun... Müze mekanının, kurum mekanının içinde o etkileşim tam olarak olamıyor ve o yüzden de tanıdığımız şeyler bile tanımadık şeylere dönüşüyor bir taraftan. O sesler de mesela seslerin çoğu tanıdık ama ses olarak izole edildiğinde, dinlendiğinde ya da o mekanın içinde gıcırtıyla birlikte tecrübe edildiğinde bence hem tekinsiz ama bir taraftan da o hani bize çok yakın olanın aynı zamanda çok uzak olmasının getirdiği böyle çok güzel bir gerginliği vardı. Bu bağlamda belki de sizin sesle ilgili çalışırken edit sürecinizden ve nasıl o parçaları bir araya getirdiğinizden birkaç şey bir araya geliyor. Çünkü biraz bahsettin ama onu da konuştuktan sonra belki yavaş yavaş toparlayabiliriz programı. Yani sesteki o buluntuluktan belki biraz bahsedebilirsin. Aslında belki biraz hani bu işten değil bu son dönem kişisel vergimde yaptığım bir şeyden bahsedebilirim Merve. Genelde aslında aradığım sesi odaklanarak e, e, sesi arıyorum. Yani ne sesi istiyorum ben, nasıl bir ses olacak burada ve ben bunları nasıl bir araya getiririm gibi. Yani burada çok net bir şekilde mesela, e, diğerine sonra geleyim, e, e, bu insana yuvasından uzakta çok net bir şekilde deniz sesi, deniz dalgası ve dalma sesi. ...sesi olsun istiyordum mesela... ...ve bunları... E, ...bir araya nasıl getiririm diye düşünüyordum... ilk başta sanki böyle bir... ...hani dalma e, sesi... ...ya da işte bilemiyorum... ...onu nasıl tanımlarız ama yani hani... E, ...nefes alamamak gibi de geliyor bana bir... E, ...şekilde o baloncuk hissiyatı çünkü... E, ...sonra da bir... ...kıyıya vurma dalga sesi... E, ...gibi düşünerek... E, ...bir araya getirdim aslında onları... E, Son e, işte bu yeşil karıncaların düş gördüğü yer sergisinde de e, daha e, drone, drone odaklı e, yapılan savaşlar üzerinden e, bir takım işler vardı. Ama bu video olan iş daha 90'lar dönemi aslında Amerika Irak Savaşı'na dair bir video işiydi. E, oradaki ses aslında e, kesile kesile e, videoda zaten buluntu bir videoydu. Oradaki sesleri de kese kese bir araya getirerek kullandım Genelde böyle yapıyorum sanırım Yani Çünkü aslında ses benim için seramik gibi bir malzeme Yani seramiği nasıl kullanıyorsam, kağıdı nasıl kullanıyorsam Silikonu nasıl malzeme olarak kullanıyorsam Ses de sanırım öyle bir nesne haline geliyor benim kafamda bir yerden sonra Tek başına onunla da ifade etmiyorum e, kendimi. E, diğerleriyle de değil. Hepsi bir arada olduğu zaman bir şey söylemeye başlıyor sanırım. E, sanırım böyle söyleyebilirim. Bence harika bir e, kapatma noktası oldu. Sesin seramik gibi bir malzeme olduğu noktada. E, Didem çok teşekkür ederim. E, bugün bizim programımıza katıldığınız için e, gayetten seslerin e, bu programında böylece sonlandırıyoruz. İki hafta sonra görüşmek üzere.